Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efendi dinleyicilere. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerleyiz. Gününüz aydınlık, huzurlu, bereketli olsun inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, bütün inananların üzerine olsun diyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle, Kur'anımızı açıyoruz değerli dinleyiciler. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Üç nevi toplantının dışındaki toplantılarda konuşulan şeyler emanettir. Başkalarına anlatılmamalıdır. Üç nevi Toplantının dışındaki toplantılarda konuşulan şeyler emanettir, başkalarına anlatılmamalıdır. Bu üç nevi toplantı, bir kan dökme, iki zina ve namusa tecavüz, üç haksız yere bir malı almak gibi şeylerin konuşulduğu toplantıdır. Yani bu üçünün haricindeki toplantılarda konuşulan şeyler emanettir Başkalarına anlatılmamalıdır diyor Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anhın, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor Ebu Hureyre. İnsanların en kötüsü şunlara bir yüzle bunlara da başka bir yüzle davranan iki yüzlü kimsedir. İnsanların en kötüsü Şunlara bir yüzle, bunlara da başka bir yüzle davranan iki yüzlü kimsedir buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet değerli dinleyiciler, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisi şerifleri bizim için birer pusula, birer yön verici hayatımızın sıhhat ve selameti adına, huzur ve selamete adına birer pusula niteliğinde, Geldik bugünkü öykümüze, bugünkü öykümüzün adı uçak. Uçağa ilk defa bindiğini yanına oturur oturmaz anlamıştım. Son derece ürkek hareketlerle sağa solu inceliyor ve sık sık pencereden aşağıya bakıyordu. Kemerini bağlamasına yardım ederken tanışmıştık. Uçağa ilk defa biniyorum dedi. Kar yağmasaydı adımımı bile atmazdım. Neden diye sordum. İnsanın ayağı sağlam yere basmalı dedi. Eğer uçmamız normal bir şey olsaydı Allah bizleri kanatlı yaratırdı. Cevap vermeden arkama dayandım. Zira uçağımız pistte yol almaya başlamış ve kısa sürede iyice hızlanmıştı. Havalanırken geriye doğru sanki gizli bir kuvvetle itiliyorduk. Yan gözle ona baktım. Koltuğunun kenarına yapışmış ve gözlerini sıkı sıkıya yummuştu. Uçağın yükselmesi sona erdikten sonra bana dönerek yapılan araştırmalara göre en tehlikesiz taşıtlar uçaklarmış dedi. Yani taşınan yolcu sayısına göre en az kaza uçaklarda oluyormuş. Onu karanlık bir sokakta korkusundan şarkı söyleyen çocuklara benzetiyordum. Gülümseyerek bu doğru olabilir dedim. Fakat ecel birdir değişmez. Ömründe bir kere uçağa binersin ama ecelin varsa onun da düşeceği tutar. Düşünmeden söylediğim bu sözlerle onu iyice korkutmuş olmalıydım. Rengi sapsarı kesilmiş ve sesi titremeye başlamıştı. İnsanın aya sağlam yere basmalı diye tekrarladı. Boşlukta dolaşan bir şeyin içinde ne arıyoruz bilmem ki. İnşallah pilot tecrübeli birisidir. Allah'a tevekkül et dedim, o zaman rahatlarsın. İmanım kuvvetli olsaydı belki dediğini becerebilirdim dedi. Allah'a inanıyorsam da varlığını ve kudretini bir türlü aklıma sığdıramıyorum. Bu anormal bir şey değil dedim. Mesela gözler belirli bir mesafenin ötesini göremez. Kulaklar ise belirli frekansların dışındakileri işitemez. Akılda bir noktadan sonra aciz kalmaz mı? Biraz düşündükten sonra dediklerin galiba doğru dostum dedi. Fakat aşağıya inebilirsek yine de toprağı öpeceğim. Alana indiğimizde uçaktan birlikte ayrıldık. Çocuklar gibi seviniyordu. Uçağa ilk ve son binişim dedi. Bir daha ayak atarsam iki olsun. İndiğimiz uçağı göstererek biraz önceki uçaktan Korkmamış mıydın diye sordum. Korktuğumu gayet iyi biliyorsun dedi. İyi ama, Şimdi ondan çok daha hızlı giden bir başka uçağa, Yani dünyaya bindin dedim. O da boşlukta uçmuyor mu? Yürümeyi bırakıp, Olduğu yerde kala kaldı. İkide bir de gökyüzüne bakıyor, Ve dünyayı sanki ilk defa fark ediyordu. Bir müddet o şekilde durduktan sonra, Kulağıma eğilerek, Uçakta, Aklıma sığmıyor dediğim şey var ya dostum dedi. Artık öyle bir problemim kalmadı. Gerçekten içinde bulunduğumuz dünya bir uçaktan daha hızlı hareket etmekte ve yıllardır, asırlardır hareketini devam ettirmekte ve o uçağı idare eden, dünyayı idare eden, Dünyanın nizam ve intizamını çok iyi ayarlayan Cenab-ı Hak Şu dünya hızla hareket etmiş olmasına rağmen Biz dünyanın üzerinde onun hareketini hissetmiyoruz Hani bu neye benzer biliyor musunuz? Eskiden ...kahveci çırakları olurdu. O elindeki tepsisine diyelim, çayları kor, sonrasında o tepsiyi bir daire şeklinde döndürüverir... ...ve o bardaklar o tepsinin içerisinde dökülmezdi. Çünkü o artık öyle bir meleke kesbetmişti ki, onun hızını tespit etmiş, tecrübe kesbetmiş... Ama o hızını bir an ağırlaştırıverse bardaklar her tarafa saçılacak ve kırılacaktı. İşte şu içinde bulunduğumuz dünya aslında bir uçaktan daha fazla seyir halindeyken o rahmeti sonsuz bize hissettirmiyor. Şu dünyayı bizim için yaşanılacak bir mekan haline getiriyor. Er-Rahman suresindeki a a "Ve sema'a rafa'aha ve vada'a'l-mizan" ifadesiyle belirtildiği gibi sema, arz bir mizan, bir ölçü içerisinde. Öyle ayarlanmış ki. Öyle ayarlanmış ki. insan hakikaten bu kadar harika işin, bu kadar harika sanatın bu kadar harikalar üstü faaliyetlerin ve fiiliyatların bir beşerin üstesinden gelemeyeceği ancak ve ancak bir kudret sonsuz tarafından yapılabileceği kanaatına ilmel yakin veya aynen yakin veya hakkal yakin şahit oluyor. Onun için insan bir noktada diyor ki Ziya Paşa gibi idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez diyor. Çünkü beşer aklı Rabbin, Rabbimizin masnuatının mahlukatının bütün bu icraatının karşısında bunları idrak etmekten çok aciz. Evet, değerli dinciler. İşte yine sizlerle bugün Kalbin Zümrüt Tepelerinden birisi olan Kurp ve Bud tepesinde bir otağımızı kuracak. Sizlerle bu Kurp ve Bud tepesinde bir seyahat edecek. Ve bu tepenin Vasıflarını, efsafını, hususiyetlerini sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağız inşallah. Yakınlık manasına gelen kurp, kurbiyet oradan geliyor. Sofiyece insanın mavera ileşip cismaniyet çeperini aşması ve... Allah'a yaklaşması demektir. Kurbu, Allah'ın kullarına yaklaşması şeklinde anlayanlar olmuş ise de, bu ona mekan ve mesafe izafe manalarını işman etmesi itibariyle yanlıştır. Kaldı ki, Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan yakınlığı, keynunetler ve sayruretler üstü bir yakınlıktır. Değilken sonradan meydana gelen bir kurp yakınlık, sonradan var olanların ve varlıklarını değişik tekevünlerle sürdürenlerin hususiyetidir. Bu iki kurbu birkaç kelime içinde, Hadid suresi 4. ayette, Ve huve ma'kum kuntum, Her nerede olursanız, o sizinle beraberdir. Nur Efşan beyanı ne güzel ifade eder. Her nerede olursanız o sizinle beraberdir. Toplantıdasınız. Evdesiniz. Caddedesiniz, sokaktasınız. Bir idari mekanizmanın bir basamağındasınız, bir mertebesindesiniz. Gecesindesiniz, gündüzündesiniz ama her nerede olursanız o sizinle beraberdir. Nur Efşan beyanın ne güzel ifade eder. Böyle bir yakınlık aynı zamanda iman ve ameli salihle elde edilen hususi yakınlık da değildir. Şaki, sait, hayırlı, hayırsız, salih, tali, canlı, cansız zerreden sistemlere kadar herkesi kanatları altına alan umumi bir kurbiyettir. Evet, kurbi umumi, herkesi ve her şeyi şemsiyası altına almasına mukabil, herkesi ve her şeyi şemsiyesi altına almasına mukabil, kurbi hususi imana dayanır ve Allah'ın iyi, güzel, doğru dediği hususların yaşanıp, Yerine getirilmesiyle gerçekleştirilir ki Bu da ancak Kurp yolunu Bulmuş olan Sonsuza uzayan koridora girmiş bulunan Her gün Ayrı bir iman derinliğiyle Sabahlayan Akşamlayan ve İnnallâhe Ma'allezînet teqav Vellezînehum muhsinun Nahl suresi 128. ayette şüphesiz Allah takvaya sarılanlar ve ihsan şuuruyla iyiliği ve güzelliği takip edenlerle beraberdir ufkunda seyahat eden bahtiyarlar için bahis mevzudur. Bu mertebeyi yakalayanlar nefes alırken şuara suresi 62. ayetin mealinde ifade edildiği gibi şüphesiz, Beraberimdedir Rabbim ve bana yol gösterecektir derler. Nefislerini verirken de in Allaha ma'ana şüphesiz Allah bizimle beraberdir der. Tevbe suresi 40. ayette buyrulduğu gibi kurbet soluklarlar. Kurbu hususi de iman şuuru ve ihsan hakikati Gözde ziya ve cesette can gibidir. Bu iki temel esasa bağlı olarak farz ve nafilelerin yerine getirilmesi ise namütenahinin semalarına açılmada iki nurani kanat mesabesindedir. Evet, insanı Allah'a yaklaştırma yollarının en emini, en kestirmesi ve en makbulü farzları eda yoludur. Ve gerçek mahbubiyet ve dolayısıyla da kurbet ise sınırlı ve kayıtlı olmayan nafilelerin na mütenahi, engin ve tüten ikliminde tahakkuk eder. Hak yolcusu her an ayrı bir nafilenin kanatları altında sonsuza uzanan yeni bir koridorda kendini bulur. Yeni bir mazhariyete ulaştığını hisseder. Farzları edaya daha bir iştihalı ve nafilelere karşı da daha bir iştiyaklı hale gelir. Bu nokta ve bu manaya uyanan her ruh, Allah'ı sevdiği ölçüde, vicdanında Allah tarafından sevildiğini de duyar. Ve bir kutsi hadiste ifade buyurulduğu gibi, artık onun işitmesi, görmesi, Tutması, yürümesi doğrudan doğruya meşiyeti hassa dairesinde cereyan etmeye başlar. Diğer bir ifadeyle, farzlarla kurbet insanın makamı mahbubiyete ulaşmasının ve hakkın sevip hoşnut olduğu kimseler arasında bulunmasının ayrı bir ünvanı, nafilerle kurbet ise, Nafinelerle kurbet ise onun hareket ve davranışlarının zat-ı hakka izafe edilmesi makamıdır ki Enfal suresi 17. ayetin mealinde onları siz öldürmediniz bilakis onları Allah öldürdü Attığın vakit sen atmadın ve lakin Allah attığı gölgesinde herkese hususu bir iltifat ve teşriftir Hususi bir teveccühten ibaret olan kurbette teveccüh noktasını görmemezlikten gelerek onu insanın efal ve davranışlarıyla izaha kalkışmak da yanlıştır. Yakınlık onun ululuğunun şe'ni ve rahmetinin bir buğdu, uzaklık da bizim halimiz ve mahiyet boşluğumuzun bir çukurudur. Gülistan sahibi, Dost bana benden daha yakındır. Ne acayip ki ben ondan uzağım. Ne yapıp ne diyebilirim ki? Dost benim yanımda. Hocamda oysa ki ben ondan uzağım diyerek kurbun kime ait, budun yani uzaklığın kime ait olduğunu çok güzel göstermektedir. Bu uzaklık ve helak manasına gelir. Tasavvufçular onu Mebde itibarıyla füyuzatın kesilmesi ve haktan uzaklaşma netice itibarıyla de tabii bir inayete hassa olmazsa hizlan ve mahrumiyet şeklinde görmüş ve anlamışlardır. Kurbun aavamı müminin evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebine göre dereceleri bulunduğu gibi budun da. Kendi içinde alt alta dereke ve mertebeleri vardır. Bu mertebelerin mutlak helak noktasını da şeytan işgal eder. Kurbun, boğdun, birer teveccüh veya mahrumiyet şeklinde bulunması ayrı şey, sezilip bilinmeleri ayrı şeydir. Bazen en büyük ikram, ikramın hissettirilmemesi şeklinde gelir ve Akrabul Mukarrabin, en üst seviyede kurba mazhar olan kendi yakınlığını bilemez. Bazen mekr tam olur, budun zulmetleri sezilemez. Bazen de sekir hali hakim olur, kurb bud tefrik edilemez. Ve dolayısıyla da böylelerinde kurb ihtiyaki ve bud endişesi görülmez. Cami sen yakınlık ve uzaklık endişesine düşme zira aslında ne uzaklık ne yakınlık ne uslat ne de ayrılık diye bir şey yoktur sözleri bu serazat ve sermez ruhların düşüncelerini ifade eder. Buğd'un gerçek ürperticiliği ve müsellem bazı ruhlarda vardır ki var ki kurbun mehabet esintileri karşısında tir tir titrer ve o andaki ruh haletiyle kendilerini kahru tedmirin pençesinde sanırlar. Kurbi Sultan, Ateşi Suzan Suzan Buvet bu münasebetle ve bu manada söylenmiş olsa gerek. Bütün bunlara rağmen kurb ilahi nefahat ve üns esintilerine açık cennet yamaçlarına benzetilecekse, bu da mahrumiyet ve hizdan gayaları demek uygun olur. Değerli dinleyiciler Her yaptığımız iyilik Her yaptığımız amel Her işlediğimiz güzel şeyler işler Bizi Allah'a yaklaştıracak Her yaptığımız günah Her işlediğimiz Yanlış ve kötü hususlar Hal ve hareketler Ve içinde bulunduğumuz Bizi günaha götüren şeyler de Allah'tan uzaklaştıracak. Hususlar olması münasebetiyle. Hani güzel bir ifade var. Verdiğiniz vergiler size yol köprü olarak geri dönecek diye. Böyle bir slogan var. İşte biz de diyoruz ki yapmış olduğumuz her amel. İfa ettiğimiz farzlar, sünnetler, vacipler, nafileler Ve güzellikler, iyilikler adına Onun rızasını elde etme adına Yapmış olduğumuz her hareket Allah'a bizi yaklaştıracak vesileler olup Adeta basamakla zirveye çıkan En üst kata çıkan insan gibi Her yaptığımız amel bizi bir basamak daha Allah'a yakınlaştıracak, kurbiyete sebep olacak. Her işlediğimiz günah, her söylediğimiz yalan, her yaptığımız gıybet, her söylediğimiz iftira, her bakmış olduğumuz haramlar, işlemiş olduğumuz günahlar bizi Allah'tan uzaklaştıracak ve o merdivenden çıkmanın tersine bizim aşağıların aşağısına inmemize sebep olacak vesilelerdir, hal ve hareketlerdir. Onun için çok temkinli, çok dikkatli olmamız icap etmektedir. Evet. Bir de marifet diye yine kalbin zümrüt tepelerinden bir tepe inşallah onu da sizlerle paylaşıp sonrasında aile ilmi hali bölümüne geçmek istiyorum. Kısa bir aradan sonra Marifet Herkesin elinden gelmeyen ustalık Herkesin elinden gelmeyen ustalık Meharet Her yerde ve herkeste görülmeyen hususiyet Hüner ve vasıtalı bilme diye Manalandıracağımız marifet Hak yolunun yolcularınca Bilmenin bilenle bütünleşip onun tabiata haline gelmesi ve bilenin her halinin bilinene tercüman olması mertebesidir. Hak yolunun yolcularınca bilmenin bilenle bütünleşip onun tabiata haline gelmesi ve bilenin her halinin bilinene tercüman olması mertebesidir. Marifeti vicdani bilginin zuhur ...ve inkişafı şeklinde tarif edenler de olmuştur ki, ...bu zuhur ve inkişaf, ...aynı zamanda insanın kendine has değerlerle, ...zuhur ve inkişafı da sayılır. Nefsini bilen, Rabbini bilir sözünün, ...bir mahmili de bu olsa gerek. Marifetin ilk mertebesi, ...dört bir yanımızda çakıp duran isimlerin tecellilerini görüp sezmek, ...ve bu tecellilerle, aralanan sır kapısının arkasında sıfatların hayret verici ikliminde seyahat etmektir. Bu seyahat esnasında sürekli hak yolcusunun gözünden, kulağından lisanına nurlar akar. Kalbi davranışlarına hükmetmeye başlar. Davranışları hakkı tasdik ve ilan eden birer lisan kesilir ve bu lisan da adeta bir kelimeyi tayibe diskete haline gelir. Derken her an vicdan ekranına ona ancak güzel kelimeler yükselir. Onu da ameli salih yükseltir. Fatır suresi 10. ayetin mealinde pür enver hakikatından ayrı ayrı ışıklar aksetmeye başlar. Artık böyle bir ruh bütün kötü duygu ve tutkulara karşı kapanır ve böyle bir gönül Öteden esintilerle esintilerle sarılır. Sarılır da ruhunu açılan bir sırlı menfezden kalplerde kenzem bilinene sığmam dedi hak er arzu semaya. Kenzem bilindi dil madeninden mealiyle anlatılmak istenen bir müteşabih beyanda ifade edildiği gibi ışıktan koridorlar açılır ve insan bir daha da Ayrılıp Geriye Dönmeyi Düşünmeyeceği Bir Temaşa Zevkine Erer Hak Yolcusunun Bütün Bütün Ayara Kapandığı Tamamıyla Nefsaniliğe Karşı Gerilime Geçtiği Ve Kendini Huzurun Gelgitlerine Saldığı Bu Nokta Marifet Noktasıdır Bu Nokta Etrafında Dönüp Durana İrfan Yolcusu Başı Bu Noktaya Ulaşana Da Arif Denir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 Marifet mevzuunda söylenen sözlerin farklılığı, İstidat ve meşrep ayrılıklarından kaynaklandığı gibi, Seviye farklılığıyla da alakalı olabilir. Kimileri marifeti sadece tecelligahta aramış, Arifteki heybet hissini marifetin tezahürü sanmış, Kimileri marifetle sekineyi birbiriyle irtibatlandırmış, Ve ikincisinin vüsatı ölçüsünde, Birincisinin derinliğine hükmetmiş. Kimileri onu bütün bütün kalbin Masivaya Allah'tan gayrı her şeye kapanması şeklinde anlamış. Kimileri de onu ilahi tecellilerin gelgitleri arasında kalbin hayret ve hayranlıkları olarak yorumlamışlardır ki böylelerinin bulundukları makamın gereği gönüllere her zaman hayretle atar gözleri hayranlıkla döner ve dillerinde la uhsi sana en tekeme kema asna asnayta ala nefsik zatını sena ettiğin ölçüde seni sena etmekten aciz olduğumu itiraf ederim sözleri zuhur ve tecellilerin ağında takdir soluklarlar marifet ikliminde hayat cennet bahçelerinde olduğu gibi dupduru ve asude, ruh sonsuza ulaşma duygusuyla hep kanatlı, gönül itminana ermişliğin hazlarıyla bir çocuk gibi pürneşe, fakat tedbirli ve temkinlidir. Tahrim suresi 6. ayetin mealinde, Allah'a emrettiği şeylerde isyan bilmez, ve emrolundukları şeyleri yerine getirirler ikliminde sabahlar, akşamlar ve hep meleklerle atbaşı olurlar. Duyguları tomurcuk tomurcuk marifete uyanmış bu ruhlar günde birkaç defa cennetlerin cuma yamaçlarında seyahat ediyor gibi yaprak yaprak açılır. Ve her an ayrı bir buğutta dostla yüz yüze gelir, onunla hemhal olmanın hazlarını ererler. Gözleri hak kapısının aralığında olduğu sürece her gün belki her saat birkaç defa visalle mest mahmur hale gelir ve her an ayrı bir tecelli ile köpürürler. Alim geçinenler ilimleriyle emekleye dursun. Felsefeden dem vuranlar hikmet hecelemeye devam etsin. Arif nurdan bir menşur içinde ...hep huzur yudumlar... ...ve huzur mırıldanır. Hatta... ...mehafet ve mehabetle sarsıldığı anlarda bile o... ...sonsuz bir haz duyar. Ve adeta... ...gözleri ağlarken... ...kalbi sürekli güler. Bu müşterek hususiyetlerin yanında... ...mizaç ve meşrep farklılığıyla... ...bir kısım ayrılıklar da göze çarpar... ...arifler arasında. Bazıları... Sessizlik ve derinlikleriyle girdapları andırırken, Bazıları çağlayanlar gibi gürül gürüldür. Bazıları bir ömür boyu günahına, sevabına ağlar. Ağlar da, ne ahuvahdan ne de Rabbini sena etmekten doymaz. Ve doymadan göçer gider bu dünyadan. Bazıları da hep heybet, haya, Üns atmosferinde seyahat eder durur ve bu deryadan ayrılıp sahile ulaşmayı asla düşünmez. Bazıları tıpkı toprak gibidir. Gelip geçen herkes basar geçer başlarına. Bazıları bulut gibidir. Salih talih alır herkesi şemsiyesi altına. Ve ona damla damla rahmet sunar. Bazıları da hava gibidir. Her zaman duygularımız üzerinde. Bin bir raiha ile eser durur. Marifet ehlinin kendine göre emareleri vardır. Arif, maruftan başkasının teveccüh ve iltifatını beklemez. Ondan gayrısıyla halvet olmaz. Göz kapakları ve kalp kapılarını ondan başkasına açmaz. Gerçek arifin başkasına teveccühü, başkasıyla halvet arzusu, ve gözlerinin içine başka hayalin girmesi onun için en büyük azaptır. Gerçek marifete ermeyen yarı ayarı tefrik edemez. Yarla hemdem olmayan hicrandaki azabı bilemez. Cenab-ı Hak bizi marifete erenlerden eylesin. Marifetullah ufkunda insanlığın ve insanların gelebileceği yükselebileceği zirveye Yükselmeye hepimizi nasip ve müyesser eylesin diyoruz. Kısa bir aradan sonra aile ilmi hali bölümünde inşallah yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyiciler. Geldik bugünkü Aile İlmihali bölümüne. Sahabi hanımların savaşlardaki hizmetleri diye bir bölüm var. Silahlı Mekke müşrikleri Medine'nin yanı başındaki Uğud'a kadar gelmişlerdi. Maksatları toprak kazanmak değil bir inancın mensuplarını yok etmekte. Durum böyle olunca, yok etmek istedikleri inancın mensupları da, sayı bakımından az olmalarına rağmen, bunlara karşı koymakta tereddüt etmediler. Efendimizin komandasında Uhud'da mütecaviz müşriklere karşı koyarken, Hanımlar da savaştan geri kalmamış birer ikişer halde bu hizmette yer almayı dini ve vatani bir görev bilmişlerdi. Hanımların savaştaki bu fedakarlıklarını olayın içinde bulunan şahitlerden dinleyelim isterseniz. İlk dinleyeceğimiz insan da Hazreti Enes olsun. Şöyle anlatıyordu Uhud'da annesinin de içinde bulunduğu sahabi hanımların hizmet ve fedakarlıklarını Uhud'da çok zor anlar yaşamıştık bir ara öyle olmuştu ki Resulullah'ın yanında 12 kişi kalmıştı bir de bazı hanımlar bunların içinde Efendimiz'in hanımı Ayşe ile benim annem Ümmü Süleyim de vardı Kim hanımlar mücahitlere Düşmana atacakları oku taşıyor, kimileri de geriden su getirip susuzluktan halsiz düşmek üzere olanlara kırbalarla su yetiştiriyordu. Bu sıralarda yaralanıp da su içemeyecek halde sıcak kumların üzerinde yatanların da ağızlarına su boşaltıyor, yüzlerini gözlerini ıslatarak biraz daha dayanmalarını sağlıyorlardı. Bir de Efendimiz'le birlikte tam yedi savaşa katılmış olan Ümmü Atiye'yi radiyallahu anh'a dinleyelim. Bakalım o ne hizmet görüyordu katıldığı bunca savaşlarda. Şöyle anlatıyordu o da. Allah Resulü ile savaşa katıldım. Ben meydanda kurulmuş olan çadırların arasında dolaşır, yemeklerini pişirir, elbiselerinin yırtıklarını diker yamalarını yamar, yaralıların yaralarını sarar, en çok da bunalanlara su yetiştirirdim. Bilhassa hasta olanlarla yaralananların bizim hizmetimize ihtiyaçları çok fazla olurdu. Bu hizmetlerimiz Allah Resulü tarafından da hep takdirle karşılanırdı. Hanımların savaştaki bu hizmetleri başta, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri olmak üzere öylesine takdir edilir. Unutulmazdı ki yıllar sonrasında da bu gayretin sahiplerine hep öncelik tanınır. Göstermiş oldukları fedakarlıkları hep değerlendirilirdi. Nitekim bir defasında Hazreti Ömer radıyallahu an Medine'de ihtiyaç sahibi hanımlara elbise dağıtıyordu. Bir tane de elinde artmıştı. Bunu görenlerden biri bu kalan elbiseyi de hanımınız Ümmü Gülsüm'e verseniz dedi. Halife düşünüyorum dedi. Buna layık olan hangi hanımdır diye de hep şu Ümmü Süleyt aklıma geliyor. Hak onun olduğuna inanıyorum. Ümmü Süleyt ne yapmıştır ki Ümmü Gülsüm'e tercih ediyorsun dediler. Şunları anlattı Hazreti Ömer. Biz Uhud'da çok zor anlar yaşadık. Böylesine tehlikeli anlarda ümmü sülayt koşarak gider, kırbaları doldurup getirir, susuzluktan yere düşmek üzere olanlara kırbalarla su dağıtırdı. Çarfma sırasında yırtılmış, sökülmüş elbiseler de hemen oracıkta bir anda yamar, diker, yine giyilecek hale getirir, perişanlıktan kurtarırdı. Onun bu fedakarlığını unutmak büyük bir vefasızlık olur. Onun için tercih layık görüyor, hak bu uut kahramanının diyorum diyordu. Savaşlarda hayatını tehlikeye atarak hizmet etmiş olan hanımları Halife Ömer hiçbir zaman unutmaz onları hep kollamayı bir vefa borcu olarak görürdü. Bunu halifeliğinin devamı müddetince hep gösterdi. Bir defasında dağıtılmak üzere yine giyim eşyası getirmişlerdi hayır sahipleri. Bir tane elbisenin ise ...yeni ve çok değerli olduğu anlaşıldı. Bu sırada çevreden teklifler geldi. Bunu yeni evlenmiş olan oğlunuz... ...Abdullah'ın hanımı Safiye'ye... gelinimize verseniz uygun olur. Elbise pek güzel. Abdullah da yeni evli. Hazreti Ömer'in cevabı tereddütsüzdü. Bu elbiseyi... ...dediğinizden daha hayırlı bir hanıma vereceğim. Bu hanım... ...Uğud kahramanlarından biri olan... Müseybeden başkası değildir dedikten sonra şöyle devam etti. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bizzat dinledim. Buyurdu ki: Uhud gününde tehlike çok fazla büyümüş. Müşrikler bana çok yaklaşmışlardı. Bu sırada baktım bir hanım hayatını hiç düşünmeyerek bir sağında bir solunda koşuşturuyor. Yaklaşan müşriklere karşı koymaktan çekinmiyordu. Bu hanım Kabın kızı müseybeden başkası değildi. Hazreti Ömer sözünü şöyle bağladı. İşte ben beğendiniz bu elbiseyi Nüseybe'ye layık görüyorum. Evet sahabi hanımlar böyle hizmet ediyor, böyle de vefa görüyorlardı. Bilmem bize verilen ders var mı bu hizmette ve bu vefa örneklerinde? Evet değerli dinleyiciler, böyle bir hususla... Açmış olduk Aile İlmihali bölümünü Peygamberimiz Kadın Dövmeye Ne Gözle Bakıyor Diye Bir Bölüm Var Resulullah Efendimiz Kendi Sünnetinde Özel Hayatında Asla Dövme Örneği Vermemiştir Kadını Dövme Kur'an-ı Kerim'in En Canlı ve sarsılmaz müfessiri yorumcusu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an'da geçen kelimeleri ondan daha doğru ve net şekilde anlayan birini düşünmek mümkün değildir. Öyleyse kadın dövme konusunda peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in aile hayatına bir bakalım. Onun Bunca sıkıntıları birlikte yaşadığı aile hayatında var mı böyle bir vurma olayı? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatında Dövmeyi hoş görmeyi bir yana bırak Dövmeyi yasaklayan nice irşat ve ikazlarını görmek mümkündür. Akşam yatağını alıp da birlikte yatacağı ailesini Gündüz döven adamı ayıplayan sözlerinden sonra şöyle buyurmuştur. Bana göre sizin hayırlınız ailesine hayırlı olan anlayışlı, sabırlı, hoşgörülü davranandır. Bundan sonra anlayışlı davranma örneğin de bizzat kendi yaşadığı aile hayatından şöyle vermiştir. Bir defasında... Ayşe Validemiz de bir konuda anlaşamamışlar. Ayşe Validemiz öyle değil şöyle der. Efendimiz de hayır öyle değil böyle der. Akla gelir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sert bir karşılık vererek hanımını susturup sonucu dediği şekle bağlamıştır. Hayır. Gerçek öyle değildir. Efendimizin teklifi şöyle olur. Ayşe ''Sen öyle değildir, böyledir diyorsun. Ben ise hayır öyle değil, şöyle diyorum. Bu işin sonu nasıl olacak? İstersen babanı çağır, durumu ona anlatalım. Onun hakemliğine razı olalım. O ne derse öyle olsun. Razı mısın?'' ''Elbette'' diyen Ayşe validemizin babası, Hazreti Ebu Bekir gelir. Aralarında hakem olur. İşte bu sırada ibretli bir diyalog cereyan eder.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sen mi önce anlatacaksın ben mi diye sorduğunda Ayşe validemiz Sen anlat ama doğru anlat verir. Bu doğru anlat sözü Baba Hazreti Ebu Bekir'in beyninde Şimşek gibi patlar ve der ki Allah'ın Resulü eğri de anlatır mı ki Böyle bir şart ileri sürüyorsun Allah'ın Resulü Eğri de anlatır mı ki böyle bir şart ileri sürüyorsun. Bundan sonra elini kaldırıp kızına vurmak isteyen babaya Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in azı şöyle olur. Ya Ebu Bekir biz seni buraya aramızda hakem olasın diye çağırdık yoksa kızını dövesin diye değil. Böylesine haklı bir zeminde bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dövmeye, dövülmeye izin vermemiş, rıza göstermemiştir. Kendi sünnetinde, özel hayatında da asla dövme örneği vermemiştir. Elle dövmek, dille uyarmak şeklinde anlaşılabilir mi? Aslında, hanımların hatalı hallerinde elle dövmek değil, dille uyarı yapmak, dille konuşup anlaşmazlığı halletmeyi benimsemek, Bugün için en makul ve meşru çaredir Zaten Dille uyarmanın tesiri Elle dövmeden daha derin Ve uzun süreli olur Nitekim Bir defasında Bir hanımefendi Tuzsuz bir yemek koymuştu Beyinin önüne Bunu hoş karşılamayan bey de Hanımını dille uyarmayı Tercih etmiş Hanım bu nasıl yemek böyle ne tadı ne tuzu var demişti. Hanımın buna cevabı da bir bakıma dille karşılık vermek cinsinden olmuştu. Sen de Allah'ın Celle Celaluhu nimetine kusur bulmadan kalkmasın sofradan. Fakat bey gerilememişti bu cevap karşısında. Asıl susturucu uyarısını yapmıştı bu defa. Demişti ki hanım hanım işi laf kalabalığına getirme. Ben Allah'ın nimetine kusur bulmuyorum. Allah'ın kusursuz yarattığı nimetini neden kusurlu hale getirerek önüme koyuyorsun demek istiyorum. Tabi bu sözü değerlendiren hanımdan artık bir cevap gelmemişti. Demek ki sözün ağırlığını anlamış, ifade ettiği manayı idrakte gerilik göstermemişti. Böylesine anlamlı sözlerle birini uyarmak mümkünken illa da hanımı, İlkel manada elle dövmeye yönelmek Kafa göz yaran Bir çirkinliğe niyetlenmek Ne makul olur Ne de sünnette yeri gösterilebilecek Bir İslami tavırdır Evet Değerli dinleyiciler Bir husus daha var Kadının kocasından Kısas hakkı var mıdır Hissilikleri Erkekten fazla olan hanımlar Beylerine karşı saygılarını Korumalılar Beyin yaptığı haksız harekete Aynıyla karşılık vererek Kısas yapar gibi bir atakla girmemeliler Rabbimiz bey ile hanım arasında Kısası yasakladığını Hoşgörülü ve sabırlı geçimi esas aldığını bilmeliler Rabbimizin bey ile hanım arasında Kısası yasakladığını Hoşgörülü ve sabırlı geçimi esas aldığını bilmeliler Ashabın ileri gelenlerinden Medine'li Sa'd bin Rebi, Zeyd'in kızı Habibe ile evliydi. Habibe beyine itaatli, sözüne saygılı idi. Ama zaman zaman her ailede olabilecek sinirlilikler oluyor, Habibe beyinden yüksek sesle bağırıyordu. Ancak Sa'd bin Rebi buna sabrediyor, şiddete kadar işi götürmüyordu. Ne var ki, Saad'ın bu sabrı Habibe'nin cesaretini çoğaltmıştı. Bir defasında yine Habibe beyine yüksek perdeden bağırmış, onun sesini kendi sesi içinde boğmuştu. Beyinden üstün çıkan bir öfkeyle karşılık veriyordu. Saad bin Rebi hanımın cüretini bu defa sabırla karşılayamadı. Öfkeyle kaldırdığı eliyle bir tokat vurdu. Tokadı yüzünde şimşek çakmış gibi hisseden Habibe, doğruca babası Zeyd'in evine yollandı. Ağlayarak şikayette bulundu. Babacığım, saat yüzüme öyle bir tokat vurdu ki şimşek çaktı zannettim. Baba Zeyt kızına ne hak verdi ne de damadını kötüledi. Ben bu hususta bir şey söyleyemem. Beyin seni tokatlayabilir mi bunu da bilemem. Resulullah hayatta iken bize söz düşmez, gel seninle birlikte onun huzuruna gidelim dedi. Habibe babasıyla birlikte Hazreti Resulullah'a gidip huzuruna girdiler. Her kadında olduğu gibi Habibe de gözyaşları içinde yediği tokadın acısını duygusal bir dille anlattı. Hakkının beyinden alınmasını istedi. Resulullah Hazretleri üzülmüştü. Gözyaşları sürekli akan Habibe'yi teselli eden kararını şöyle açıkladı. Sen merak etme. Şimdi Saad'ı çağırırım. Sana vurduğu tokadın aynını sen de ona vurursun. Böylece kısas yapmış, hakkını almış olursun. Habibe buna çok sevindi. Kendine vurulan tokadın aynı kendi de kocasına vuracaktı. Böylece kısas olup teselli bulacaktı. Habibe beyine tokat vurma hazırlığı içine girdiği bu sırada Resulullah Hazretlerine vahiy geldi. Vahiy bu gibi ailevi meselelere ait ilahi emirleri bildiriyordu. Resulullah Hazretleri Habibe ile babası Zeyd'e şöyle bir açıklama yaptı. Sizin meseleniz hakkında biz kısas murad ettik, Rabbimiz ile başka şey murad etmiş. Hakikat şudur ki, Hayır Rabbimizin muradındadır. Bundan sonra Resulullah Hazretleri Rabbimizin muradı olan ayetin emrini açıkladı. Nisa suresindeki ayette mealen şöyle buyuruluyordu. Erkekler kadınlarına hakimdirler. Evlerinin reisidirler. Haksız olmamak şartıyla onları ikaz etmeye, ailede geçimi sağlamaya selahiyetlidirler. Yaratılışta farklı olan erkek aynı zamanda hanımın nafakasını da temine mecburdur. Hanım evde kalır, bey çalışıp çabalayarak nafaka kazanır. Bu ayetin gelmesi üzerine kısastan vazgeçen Efendimiz Habibe'ye, beyine itaat etmesi gerektiğini, itaatli olmasını, onu kızdıran hissi davranışlardan uzak kalmasını söyledi. Beyinin hanımının nafakasını temine mecbur olduğunu, ona karşı daha müsamahalı davranması gerektiğini hatırlattı. Böylece aile içinde evin reisinin erkek olduğu, hanımın beyine itaat ve saygı ile sorumlu bulunduğu, beyin de hanımın ihtiyaçlarını karşılayıp, nafakasını getirmekle mükellef tutulduğu meydana çıkmış oldu. Demek oluyor ki, hissilikleri erkekten fazla olan hanımlar,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 Değerli dinleyiciler, yarınki aile ilmi bölümünde hanım ev işlerini yapmaya mecbur değil mi diye bir bölüm var. Herhalde sabırsızlıkla beklersiniz. Belki beyler de buna itiraz edecek ama fakat biz de dinin söyledikli emirleri dinin gerçeklerini ifade etmek zorundayız. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri korktuklarımıza düşarı ilemesin umduklarımızdan da mahrum eylemesin Rabbim her şeyi gönlünüzce eylesin diyoruz yüzünüzden tebessüm gönlünüzden aşk, şevk his, heyecan sevgi eksik olmasın diyoruz ve bir sonraki sabahın bereketi programında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyor dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmamasını ve o dualarınızın da Rabbim katında kabul ettiği duaların arasına dahil edilmesini o rahmeti sonsuz Rabbimizden diliyor dileniyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz ve bir duamız duanın arkasından şiirimizle bugünlük sizlere alasmanladık demek istiyoruz efendim. Allah'ın Rahman Rahim. Bütün iyilik ve hayırlar ancak kendisinden beklenen ve bunları vermeye sadece kendisi muktedir olan yüce Rabbimize hamd ve minnet. Enbiya'lar serveri, efendiler efendisine, ehline ve ashabına selatü selam ediyor her zaman dokunduğumuz kapının tokmağına boyunlarımız bükük kalplerimiz buruk sinelerimiz yanık şimdi bir kez daha dokunuyoruz Rabbimiz içimizden yükselen şu nida mahzun ve münkesir kalplerin nidasıdır o nidaya icabet edecek yegane zat da sensin Ey dua ettiğinde darda kalmışın duasına icabet eden kusurlarla aluda olsak da gaflet denilen illetten bir türlü kurtulamasak da işte yine sana elaştık. Vadi ilahini gerçekleştir ve dualarımıza icabet buyur. Bizi dalalete sapanların saplananların ve gazabına uğramışların mahrumiyetine uğratma. Sen bizim Mevlamızsın. Teveccühünle bizleri serfiraz kılacağını ümit ediyor. Ve Kerem'inle muamelede bulunacağını umuyoruz. Ey rahmet dalgalarıyla kainatı kuşatan ve ey mağfiretine hat hudut olmayan. Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme. Aile efradına ve bütün ashabı güzinine salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Ezan Kapanmış gönül kapıları Senin ile açıldı semaya, sonsuzluğa Dualarla, namazlarla mümin çıkar Seninle uzak bir yolculuğa Çok ocaklara, seninle gün doğar Seninle nur dolar mekanlara İlahi bir sessin, bir nefessin, bir davetsin tertemiz vicdanlara. Bir sabah vaktiydi, gönül bahçemde güller senin ile tutuştu. Namaz için koşunca mabede, güzel güzele senin ile karıştı. Serin bir sabah seherinde, bülbül al gülüne senin ile kavuştu... Bir çıl gibi düşünce gönüllere kul Rabbi ile senin ile buluştur. Namaza giden yolun başı sensin. Seninle başlar o sırlı sefer. Bir dua ve ardından bir hıçkırık bazen söz uzar ta arşa gider. Hem duasın hem davetsin fecre aydınlatan kutlu bir fener, sensiz yurtlar karanlık, ülkeler harabe, insanlıktan bir haber. Sen azizsin, ezan-ı Muhammed'sin, lisan-ı Resul-ü Zikri-i Nebi'sin. Sen bize, Resul'ün rüyası, Bilal'in gür sesi, kutsi bir emanetsin. Gönlümüze dirlik, Gözünüze Aydınlık Olan İhsan-ı İlahisin Sen Okunan Bir Dua Değil Sadece Şiari İslam Sancak-ı Dinsin Sen Şeytana Korku Saltın Zalime Nefret edin, Alime Fikir Oldun Yüzlerce Yıl niday İslam Esrar-ı Din Esrar-ı Muhammed Oldun Salih Gönüllerde Tesbih edin. Zakir dillerde zakirin zikri oldun. Kulluk yolunda mümine davet edin. İlk davet yine sen oldun. Dinledi kainat. Sustu eşya. Sesin her tarafa dalga dalga yayıldı. Temiz duygularla, dualarla kul olmanın farkına senin ile varıldı. Gönüldeki paslar Zihindeki günahlar Temizlendi senin ile dağıldı Allah'a kul olmanın manası En gönülden namazlar Senin ile kılındı Aşıklar Seninle etti ilan aşk Gül bahçesinde derdi Bir buket gül Ezan Ardından namaz Miraca çıkıyor insanlar Rablerine oluyor kul Sabah Öğlen, ikindi, akşam, münadilerle yürekler yandı, oldular kul. Ezanı dinliyor, kainat, ins, melek, cin, seninle yek olmuş bir bütün kul. Ezan sesi duyunca, dur bekle, dinle, edepli olmak yaraşır insana. Onunla beraber huzur geliyor ruhlara, manaya, Eşyaya, kainata. Her ne zaman duyarsam bir ezan sesi dalar giderim hayallere. Belki de hayal değil, ulaşırım ezanla beraber hayata ta gerçeğe.